1245 numaralı konu Hazreti Ebu Bekirle Ömer'in namaz hakkındaki sözleri Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurmuştur: Namaz Allah'ın yeryüzündeki emanı ve teminatıdır. Ebu müley şöyle diyor: Hazreti Ömer'in minberde namaz kılmayanın İslam'la alakası yoktur buyurduğunu işittim.